ama inkardan dönüş yapıp iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler felah bulanlardan olmayı umabilirler. Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah onların uydurdukları şeriklerden münezzehtir, yücedir. Senin Rabbin onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir.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 İstirahat edesiniz. Gündüzünde hayatınız için çalışıp, Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.